Ali senin ne güzel sesin varmış. Çok şekersin vallahi. Oy, yemeden nasıl anladın tadını? <gülüyor> ben anlarım canım. Hadi biraz yanıma yanaş. Uyana. Ben senin yanına yanaşamam. Hadi canım nazlanma yanaş. Kız yanaşacağım yanaşacağım ama içim gıdıklanıyor. <gülüyor> yanaş. Hadi yanaş. Yanaşacağım ama ya iskele çökerse? <gülüyor> İskelem sağlamdır çökmez civanım. Haydi bekletme. Aha biraz daha yanaşayım. Biraz daha yanaş. Uyan! anne. Aha biraz daha yanaşayım. Hadi Ali sar beni. <gülüyor> Kız konuşma. Bağım bir şeyler oluyor vallahi. Bana da bir şeyler oluyor. Kanım kaynıyor. Bana da bir şeyler oluyor. Kanın mı kaynıyor? Fokur fokur mu kaynıyor? Taşıyor taşıyor. Taşsın ona. Buharında sauna yaparık. Kız senin adın Leyla Degil mi? Hayır canım benim adım Dilruba. Anne ne deli kurbaka mi? <gülüyor> Dilruba Civan'ım. Uy senin adam kurban Dilruba. Efendim canım. Uyana ana babo gariban efendim dedi. Dilruba. O. Emret hayatım. <gülüyor> Fındık kabuğuna gireyim. Orası dar ana. Gel benim burnumun dergine gir. <gülüyor> Çok şakacısın Ali. Kız Zilruba. Emret şekerim. Benimle evlenir misin? Evlenirsem ne olacak? Uyana. <gülüyor> neler olacak neler? <gülüyor> Ay merak ettim vallahi. Evlenirim ama önce anneme sorayım. Uyana. Kız senin anan ölmedi mi? Öldü ama ben onun ruhuyla konuşurum. Zı. Kız o da ne? Annemin zili. Uy baba kız senin ana zilli değil. <gülüyor> Anne burada çok tatlı bir adam var. Onunla evlenebilir miyim? Ne dedi kız anan? Böyle enayi bulunmaz evlen dedi ya. Hadi evlenelim. <gülüyor> Elebi dedi? Yok ben de babama soracağım. <gülüyor> tah tah tah. O da ne Ali? E ee, senin ana zilli benim babam tokmaklı. Çok hoşsun ama çok da aptalsın. Kız, kız, kız ne değilsin? Erkekler aptal olur mu? Ağzını topla yırtarım ha. Neden şimdi kadınla erkek arasında fark yok ki? Kadınlar da pantolon giyiniyor erkekler de. İyi <gülüyor> ee, ama arada büyük fark var yavrum. Ne farkıymış o? ...kadınların giydiği pantolonun cırcırı yandan... ...erkeklerin düğmesi önden ya. Olsun, kadınlardan da şoför var. Ne? O kadınlardan şoför var mı? Tabii var ya. Allah Allah, Allah Allah. Kadınlardan şoför olursa... ...ben de o arabada müşteri olursam... ...otobanın düz yollarında... ...iki şeridin arasında... Bas debriyaja, mütesle güçtür. Bas debriyaja, mütesle güçtür. Birle onam, ikile onam, üçle onam, beşle onam. Bas kaza, trafik canarı var. <gülüyor> <gülüyor> kadınlar ne yapmış biliyor musun Ali? Bilirim, bol bol çocuk doğurmuş. Hayır canım, kadınlar şeytanı kandırmışlar. Şişenin içine koymuşlar ya. <gülüyor> Deme, peki erkekler ne yapmış? Ne yapmışlar Ali? Şeytan şişeden kovayı çıkarmış tam kaçacakken erkekler gelmiş şişenin lüks kapağını kapatmış. <Gülüyor> <Gülüyor>